Ağuzzu bilahemin Şeytanı Rjeem Bismillahi ve nestayinuhu ve nestafiru ve nağuzzu bilahemin şururun efusuna ve msiyat amalına Men yehdihi Allahu falamudillilah ve men yulil falahadilah ve eşhedu anna ilahil la ve abduhu ve hadis kitabullah. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhu ve kullu muhtesaten bid'a ve kullu bidaten dalale ve kullu Tefsir dersimizde Şura suresinin 43. ayetinde kalmıştık. Az bir bölüm kaldı bu sureden. E, muhtemelen kısa sürecek bugün. Altıncı e, cildi de tamamlamış olacağız bu sureyi tamamlayarak inşallah. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor meal. Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa muhakkak bu üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir. Yani geçtiğimiz hafta e, önceki ayetleri işlemiştik. Yani zulme uğrayan kimsenin sabredip bağışlamasından bahsediliyor. Bu azmedilmeye değer işlerdendir kavli. E, Lukman suresinin 17. ayetinde de e, Lukman aleyhisselamın oğluna nasihatler arasında işte senin namazı dostları kıl iyi emret kötülükten yasakla ve başına gelenlere de sabret şüphesiz bu sabredilmeye değer işlerendir bu ayette burada da aynı şey e, ifade ediliyor yani kişi iyiliği emredip kötülüğü yasakladığı zaman bir takım eziyete maruz kalabilir e, bu konuda işte taşkınlık yapmaması bilakis sabredip e, azmetmesi ve bağışlaması yani e, tavsiye ediliyor. Bu, zaten İbn Abbas radyalarına bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Bu ve benzeri ayetler Mekke döneminde nazlı olmuştur. O günlerde Müslümanlar sayıca az idi ve müşrikleri kahretmeye güçleri yoktu. Müşrikler ise Müslümanlara türlü eziyetler yapıyorlardı. Allah Teala Müslümanlara kendilerine kötülük edenlere karşı ya aynısıyla karşılık vermeleri veya sabredip affetmelerini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Allah onu güçlü ve aziz kıldı. Müslümanlara da zulme son vermelerini emretti. Bu konuda cahili halkının birbirlerine taşkınlık etmeleri gibi taşkınlık etmemelerini emretti. Şöyle buyurdu İsra 33. ayetinde. Kim haksız yere öldürülürse velisine bir yetki verdik. Ancak veli öldürmede haddi aşmasın zira ona yardım edilmiştir. Yani kendisine zulmedene insaf etmesi için kendisine yetki verilerek yardım edilmiştir. Kim yetkisi olmadan hakkını kendi almak isterse isyan etmiş ve hatta aşmıştır. Bu kimse Allah'ın hükmüne razı olmayarak cahiliye hamiyetiyle amel etmiş olur. Evet bunu Beyhaki Hasem-i Sınat'la İbn Abbas'la diyaloglamadan rivayet etmiştir. Yani Müslümanların özellikle işte Mekke döneminde olduğu gibi sayıca ve kuvvetce müşriklerden az oldukları sünnet ehlinin hakeza, bidat ehli karşısında zayıf pozisyonda oldukları bu gibi durumlarda e, sabretmek ve bağışlamak, yani onların yaptıkları bazı şeylerden yüz çevirmek emrediyor ama Müslümanların güçlü, kuvvetli, galip oldukları pozisyonda ise o zaman işte yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar e, harp etme emri gelmiştir. Bunun gibi burada e, yani Müslümanların haddi aşmaması ve kendi gücün üstünde bir işe de girişmemesi işaret ediliyor. Tekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizinin ettiği bir hadiste Müslüman kimsenin kendisini zeli iletmesi, küçük düşürmesi yakışmaz buyuruyor. Ee, Bu nasıl olur yalan Resulü dediklerinde ise yapamayacağı yani gücün üstünde bir işe girişir, altından kalkamayacağı bir işe girişir, böylelikle kendisini küçük düşürür buyuruyor. Yani e, biz gücümüzün yettiğinden mesulüz. Gücümüzün yetmediği işlerden dolayı kişinin kendisine kahretmemesi lazım. Yani engel olamadığımız kötülükler, ya emredemediğimiz iyilikler söz konusu olduğunda biz ancak gücümüzün yettiğinden mesulüz. Devam eden ayetlerde de bu manada yönlendirmeler var. 44. ayette Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onu hiçbir onun hiçbir velisi yoktur. Azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen Geri dönmeye bir yol var mı derler. Sütli dedi ki yani dünyaya geri dönmeye yol var mı demek isterler. 45. Onları Ona arz olunduklarında zilletten boyunları bükülmüş, göz ucuyla gizlice baktıklarını görürsün. İman edenler de gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem yakın akrabalarını da hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. Süt-i bu ayette geçen haşe'in kelimesi zilletle boyun eğmiş demektir. Yani namazı huşuyla kılmak diye tabir edilen oradaki huşu bu kelimenin kökü haşe'a. İşte bu zilletle boyun eğmek. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mümin Suresindeki ayetler ininceye kadar namazla semalara yukarı doğru baktığı rivayet ediliyor. Bu ayetin nazlı olmasından sonra yani müminlerin vasfı olarak onlar namazlarında huşu sahibidirler. Ayeti inince bu sefer başını yere dikti, yere indirdi. Yani e, bu başı yere indirmek e, bu huşunun bir şeyi göstergesi. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam fiili olarak da huşuyu böyle tefsir etmiş oluyor. Yani namazda secde yerine bakmak, başını eğmek bu huşudandır. Burada da işte huşu kelimesi geçiyor i̇bn Abbas radıyallahu e, min, min tarfin hafi kavli zelil bakışlarla bakarlar demektir. Yani o müşrikler artık ahirette azabı gördükleri zaman e, zilletle artık huşuyu o zaman gösterirler. Dünyada göstermeleri gereken hakka karşı huşuyu o zaman cennem azabı karşısına gösterirler ve zilletle zelil bakış içerisinde bakarlar demektir. Evet. Yine katâde raymulat dedi ki, min tarfin hafiyyin kavli, cehennem ateşine gizli gizli bakarlar demektir. 46. Onların Allah'ın dışında kendilerine yardım edecek velileri de yoktur. Allah'ın saptırdığı kimselerin yol bulmalarına imkan yoktur. 47. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel, Rabbinize icabet edin. O günde sizin sığınacak bir yeriniz de olmaz, hiç inkar da edemezsiniz. Mücahit Rahimullah dedi ki o gün sığınacak hiçbir yeriniz olmaz ve sizlere yardım eden de bulunmaz demektir bu ayetin manası dedi. 48. Eğer yüz çevirecek olurlarsa biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik. Sana düşen yalnızca tebliğdir. Gerçek şu ki biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman bundan dolayı o sevinir. Şayet ellerinin önden gönderdikleri sebebiyle, Onlara bir kötülük isabet etse bu durumda insan şüphesiz bir nankör kesili verir. Yani insanın başına gelen bir musibet, bir kötülük yine kendi ellerinin işledikleri, yani kendilerinin bizzat işledikleri şey sebebiyle bir cezalandırma olabilir. Bu durumda da nankör kesilir. Ama rahmet geldiği zaman bu Allah kadından bir rahmettir. O zaman sevinir. Burada insanın tabiatındaki bu olumsuzluğa işaret ediyor Allah azze ve celle. Yani bunu e, şirk ehli genel bir tutum edinmişlerdir. Baş tarafında eğer yüz çevirecek olurlarsa biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik. Sen sadece e, tebliğ etmekle görevlisin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bu e, emrediliyor. Yani insanlar işte e, yapılan tebliği. Tebliğin içeriğini kabul etmedikleri zaman işte onların nasıl kabul edecekleri bir hale getiririm. Böyle bir çabayı içerisine de girişme. Böyle bir şeyle mükellef değiliz. Hakkı tebliğ etmek, hakkı tebliğ ederken tabii ki güzel üsluplar vardır. Yani sünnette gelen üsluplardan bahsediyoruz. Güzel bir şekilde sunmak gerekir. Buna rağmen o hakkın içeriğinden taviz vermek demek değildir buradaki güzel üslupla kastedilen yani güzel uslupla kast edilen davetin içeriğini kıtmak demek değildir. Davetin içeriği neyse, yani Allah ve Resulü'nün buyrukları, emrettikleri, bu ümmete gönderildiği şey neyse, o içeriği olduğu gibi vermek kaydıyla, işte güzel muamelede bulunmak, yumuşak davranmak, muhataba, ondan gelecek eziyete sabretmek, o zulmettiğini alttan almak, Bağışlamak, hemen cezalandırmamak, bundan dolayı hemen intikam almaya kalkmamak bunlar bu davetin güzel üsluplarından. Ama bunların manası asla içeriğin e, oynanması demek değildir. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte namazı terki küfürdür diyorsa, namazı terk eden kafir olur diyorsa bu sabit bir hadis. Biz işte bunu saklayalım, bunu gizleyelim, böyle bir şey olmaz. Bu Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemenin bir e, şeklidir. Yani küfür olan bir şeklidir. Hakkı, gerçeği gizlemek. Davet edilmesi gereken konuda, işte sen namaz kılmasan da olur veya sen şunu yapmasan da olur gibi şeyler. Bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine yoktur. Nitekim bazılar gelir, der, Allah'ın Resulü işte e, yani namaz diyorsan kılarız ama işte biz zekat veremeyiz, malımızdan vazgeçemeyiz, bir de cihat bize zor geliyor. Bunun gibi bazı farzlardan tenzilat yapılmasını istediler. Allah Resulü ve Vesselam da onların bu tekliflerini reddetti. Bu şu yok, bu yok, yani cihat yok, zekat yok, namaz yok, neyle cennete gireceksiniz diyerek e, bunu reddetmiştir. Günümüzde bazıları kendi kafalarına göre bir İslam anlayışı, yani şer'i kurallardan arındırıyorlar. İslam'ın, işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlar tarafından, bütün fıtratlar tarafından kabul edilen yönlerine e, sınırlıyorlar sadece. Mesela İslam'da ne vardır? Güzel ahlak vardır, işte komşuya iyi davranmak vardır, e, güler yüz göstermek vardır, işte zekat vardır, sadaka vardır, yardımlaşma vardır vesaire vesaire. Bunun gibi sadece bunlarla e, sınırlayıp şer'i kuralları e, bertaraf ediyorlar. Hatta kendi hayatlarından çıkarıyorlar. Böyle değil. Din bir bütündür. Allah Azze ve Celle de Bakara Suresi'nde İslam'a toptan girin buyurmuştur. Ee, yani dinden gelen e, nasların bir kısmını alıp bir kısmını almamak e, bu ancak e, küfür elinin yapacağı şeydir. E, bu sebeple davet, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, kitap ve sünnetle gelen iyilik ve kötülük bunu emredip yasaklamak konusunda içerikte asla taviz yoktur. Ama bunu güzel üsluplarda insanların işte hemen reddetmeyeceği, inatlaşmayacağı üsluplarda sunmak bunlar meşru yollardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davet yollarındandır. Ama asla içerikten taviz yoluyla değil. Hatta öyle ki daha önce bahsettik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı müşrikler ileri gelenleri, böyle godaman takımı, kibirli olan kimseler, işte yanında ayak takımı olan işte köleler var, zayıf kimseler var, fakir kimseler var. Biz onların olduğu zaman senin yanına gelmek istemiyoruz. Onları yanından uzaklaştır, seni dinleyelim dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onların hidayetlerini ümit ederek buna meyledecek oldu. Bundan yasaklayan ayetler nazı oldu. Bundan daha önce bahsetmiştik. Evet, tebliğ karşısında yüz çevirecek olursa yani ee, biz insanların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında bütün Müslümanlara kapsayıcı bir emirdir bu sen sadece tebliğ etmekle görevlisin işte onların e, yüz halinde onlar üzerinde bir gözetleyici değilsin daha fazla e, çabalamaya gerek yoktur bu konuda 49 göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır dilediğini yaratır dilediğine dişiler bağışlar dilediğine de erkekler bağışlar Katader Aynullah dedi ki, Allah dilediğine erkek olmadan sadece kız çocukları, dilediğine de kız olmadan sadece erkek çocukları verir. Dilerse bir batında hem erkek hem kız çocuğu verir. Dilediğini de kısır kılıp hiç çocuk ihsan etmez. Evet, bu ayetlerde işte muasır cehmilerden, cehmileşmiş kaderlerden Abdullah İzbandir'e reddiye vermişti. Hatırlarsanız bizden olmayanlar kitabında ve sünnet müdafaasında bu reddiye metnini bulabilirsiniz. O zat diyor ki işte vallahu yehdi men Yani Allah dileyeni hidayet eder ve yudillu men yaşa dileyeni de saptırır böyle tercüme ediyor. Yani kişi hidayeti veya sapıklığı kendisi yaratır manasına getiriyor. Dileyen hidayet bulur dileyen sapar yani burada Allah'ın dilemesi değil kulun dilemesidir diyor. Çünkü diyor fiilde zamir fiilde en yakın zamire atfedilir diyor. İşte men yaşa da men'e döner diyor. Vallahiye dönmez diyor. Bu ayet ona tam bir cevaptır. Çünkü ne diyor ayette? Yahluqu ma yaşa ve yehibu limen yaşa inasen inasa. Limen yaşa dileyene Dileyene mi olur o zaman? Dileyene o zaman kız çocuğu verir, dileyene erkek çocuğu verir. O zaman kız çocuğu sahibi olmak veya erkek çocuğu sahibi olmak dileyenin şeyi oluyor. Hatta daha da şeyi, men yeşâhu akîman, dileyeni de o zaman kısır kılar. Yani kısır olmak isteyen de kısır kılar Allah. Yani bu sanki insan dilemesinde olan gibi. Bak en yakın zamire döndürüyoruz, On dediğine bakarsak. Allah dileyene kız veriyor, dileyene erkek veriyor. Burada dileme tamamen Allah'a ettir al Nasıl ki vallahu yehti men yeşa kavlinde kim Allah kimin hidayetini dilerse onu hidayet eder. Kimin saptırmayı dilerse onu saptırır. Doğru tercümesi budur. Ve buradaki yeşa fiilindeki fail Allah azze ve celledir. Merhu olarak gelen e, Allah lafıdır. Burada da işte kız çocukları vermek, erkek çocuğu vermek veya kızır kılmak Buradaki dileme tamamen Allah Azze ve Celle'ye aittir. En yakın zamire dönecek diye bir kaydı olsaydı, burada işte kısır kalmak dileyene Allah onu kısır kılar gibi bir şeye şey olurdu. Yani kısır kalmak sanki insanlar diliyormuş ve kısırlığında kendisi seçiyormuş gibi manaya gelirdi. İşte hidayet ve sapıklık konusunda kulun tamamen müstakil olduğunu iddia eden bu cehmi güruh da, böyle bir saptırma yapıyor. Yani Arap dili konusunda da epey bir cahil bir adam ama Kur'an'ı saçma sapan şekillerde tefsir etmeye kalkıyor. Pek çok konuda yaptığı gibi. Evet. 50. ayet veya erkekler ve dişler olarak çift verir. Dilediğini de kısır bırakır. Gerçekten o alimdir, kadirdir. Yani her şeyi bilen, her şeye güç etirendir. Mücahit Rahimullah dedi ki, bundan kasıt, karşılık bir şekilde hem erkek hem de kız çocukları vermesidir. Yüzev-i kavli, kadının önce erkek çocuk, sonra kız çocuğu, sonra erkek çocuğu, ondan sonra da kız çocuğu doğurması demektir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, akimen kelimesi, üreme imkanı olmayan, döl veremeyen demektir. Yani kısır diye bugün kullandığımız kelime o mana. Ayşe'ye Ayşe rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Muhakkak ki çocuklarınız Allah'ın size bağışıdır. Dilediğine kızlar bağışlar. Dilediğine erkekler bağışlar. Çocuklarınız ve onları malları ihtiyacınız olduğunuz zaman sizindir. Onların malları ihtiyacınız olduğu zaman sizindir. Nitekim diğer bir hadiste İbn-i Amr radıyallahu gelen bir hadiste galiba. Sen de malın da babana aitsiniz diyor. Yani çocuğun malı e, babasına aittir. Bu hadisi e, hakim Beyhaki Sayısnat'ta rivayet etmişler. Elbani Es-Saya'da tarif etmiştir. 51. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi başka. Şüphesiz o Ali'dir, Hakim'dir. Es-Süddi Rahimullah dedi ki Allah ona vahy ederek konuşur veya perde arkasından konuşur. Allah Musa Aleyhisselam ile perde arkasından konuşmuştur veya Cebrail vahiy ile gelir. Evet, Süfyan-ı Sevri'nin tefsirinde gördüm bu tefsirin baskısı bittikten sonra bu kavil Mücahit Rahimullah'tan da sayıh yolla geliyor. Mücahit Rahimullah işte perde perde arkasından konuşması Allah Azze ve Celle'nin bu Musa Aleyhisselam ile gerçekleşmiştir diyor. Burada yani bu ayette vahiy türleri zikrediliyor. Ee, Birazı zikrediliyor. Beşerle ile doğrudan e, konuşmaz da perde arkasından bir veya bir elçi göndererek vahyeder Allah Azze ve Celle. Ee, ez Zühri Raymullah şöyle anlatıyor. Bu ayet Allah Teala'nın kendilerine vahyettiği bütün nebileri kapsamaktadır. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam ile konuşması perde ardından konuşmasıdır. Vahiy ise nebilerden dilediğine bildirdiği vahiydir. Allah Teala bildirdiği bu vahilerden dilediği bölümleri nebilerin kalplerinde sabit kılar. Nebiler de bunları insanlara anlatıp açıklar. İşte bu Allah Teala'nın kelamı ile vahiydir. Ancak bu konuşmalardan bazıları da sadece Allah ile Nebisi arasında olan bir şeydir. Bu durumda nebiler bunları diğer insanlardan hiç kimseye aktarmaz ve anlatmazlar. Bu konuşmalar Allah ile Resul arasında bir sır olarak kalır. Nebiler bu konuşmalardan bazılarını da diğer insanlara anlatırlar. Ancak yazdırmaz ve yazılmasını da istemezler. Bunları sadece bir açıklama olarak insanlara aktarırlar ve bu açıklamayı Allah Teala'nın izniyle yaptıklarını bildirirler. Bazı vahilerin Allah Teala'nın seçtiği melekler vasıtasıyla nebilere gönderilir. Bu melekler de gelip nebiyle konuşarak bu vahiyi bildirirler. Allah Teala bazı vahileri de yine seçtiği melekler vasıtasıyla nebilerine gönderir. Melekler de bu vahiyi nebilerin kalplerine ilham ederek bildirirler. Nitekim Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'a göndermiştir. Allah Azze ve Celle Bakara 97. ayetinde şöyle buyurmuştur. De ki, kim cibriyle düşman ise gerçekten ona Allah'ın izniyle kendisinden öncekileri doğrulayıcı, müminler için hidayet ve müjde olmak üzere senin kalbine indiren odur. Yine Allah Teala ruhul emini zikrederek şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki o alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu uyarıcılardan olman için ruhul emin senin kalbine apaçık bir Arapça dille indirdi. Şuara 192-195. ayetler. Evet, Zühre-i Raymullah burada açıkça e, sünnetin vahiy kaynaklı olduğunu ifade etmiş oluyor. Evet. E, Kur'an-ı Kerim'in tamamının Cibril aleyhisselamın indirmesiyle olduğunda icma vardır. O halde e, burada e, bildirilen vahiy türleri yani Cibril dışında yani Allah'ın elçi göndermesi haricinde de vahiy türleri var. İşte perde arkasından konuşması veya doğrudan e, nebinin kalbine ilham vermesi şeklinde. Başka vahiy türlerinden de bahsediyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Kur'an'ın dışında da vahiy söz konusudur. Dolayısıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti vahiy kaynaklıdır. Burada mesela bazı kutsi hadisler açıkça Nebi ve Vesselam'ın Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur diyerek Allah Azze ve Celle nispetiyle gelmektedir. Yani bunlar Kur'an dışında olan vahiylerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'ye nispet etmeden, işte Allah Azze ve Celle buyurdu ki demeden söylediği sözlere gelince, yani hadis, merfu hadislere gelince bunlar ya bizati vahiydir, Kur'an dışında vahidir veyahut da hükmen vahidir. bizati vahiy olması Allah Azze ve Celle'nin doğrudan peygamberinin kalbine indirmesidir. İşte meleklerin ilhamı ile olabilir. Eee Hükmen vahiy olması ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir meselede hükümde bulunup da Allah Azze ve Celle o hükmü düzeltmediği zaman, düzelten bir ayet veya onu düzelten başka bir hadis yoluyla da olsa başka bir hüküm indirmediği zaman o Allah Azze ve Celle'nin onayında olmuş oluyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin sürekli gözetimindeydi. Ee, bazen işte Allah Azze ve Celle'nin onaylamadığı fiil veya sözleri de olmuştu. Kur'an'da bunun örneklerini görüyoruz zaten. Yani e, uygun olmayan bir şey söylediği zaman, Allah'ın onaylamadığı bir şey söylediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle hemen onu düzeltiyordu. Dolayısıyla düzeltmedikleri de hükmen Allah'ın onayından geçmiş, hükmen vahiy olmuş oluyor. İşte vahiy gayrimetlu e, böyle bir şey. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an dışında vahiy alması hem Kur'an ile hem sünnetle sabittir. Bu ayette bunun delillerinden birisi. Yani vahyin türlerinden bahseden bu ayet bunun delillerindendir. 52. Böylece sana emrimizden bir ruh ettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi hidayete ilettiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen Dost doğru bir yola hidayet edersin. Evet, burada yine e, kaderiyeye az önce bahsettiğimiz şekilde yine bir reddiye var. Ne diyor? Nuran nehdibihi men neşa'u. Bakın burada e, neşa bizim dilediklerimizi hidayet etmen için diye Allah Azze ve Celle hidayetin kendisinin dilemesiyle olduğunu açıkça belirtiyor. Evet, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin kavli cehaletin, yani bir kimseye ilim ulaşmadığı zaman e, mazur olduğuna, o kimsenin sorumlu olmayacağına delildir. E, yani kitap nedir bilmemesi tamam doğal da, iman nedir bilmiyordun diyor e, Allah Azze ve Celle Resulüne. İmanın ne olduğunu bilmemek kalmektedir. Başlı başına bir küfürdür. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam kitap, kendisine kitap inmeden önce, iman kendisine açıklanmadan önce o bilmediği dönem, yani kendisine vahiyin gelmediği dönem küfür olarak madlandırılacak. Yani bu Müslümanların da icmana aykırı bir durumdur. Nebiler e, küfür işlemezler. Kendilerine nübüvvet gelmeden önce dahi küfür işlemezler. Bu da gösteriyor ki e, ilim hüccet olmadan hüccet olmadan İkame olmadan kişi sorumlu olmaz. Nebi Aleyhisselat Vesselam da iman Allah Azze ve Celle tarafından açıklanmadan önce bunu bilmiyordu. Ayetin açık ifadesiyle bundan dolayı o dönemi için kafir olduğu söylenemez. Çünkü bilmeyen kişi e, sorumlu olmaz. İbn Abbas Radyalanma burada geçen işte emrimizden bir ruh vahyetti kavimdeki ruh Kur'an'dır demiştir. Hasan El Basri ise bu kelimeyle kastelilen rahmettir demiştir. Burada e, biz İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediğini daha öncelikle görüyoruz. Kur'an'ın müfessir olması, sahabe olması sebebiyle. Sütli dedi ki, Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun hitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir. sellemedir. Doğru bir yol ile kastedilen dost doğru bir din demektir. Katade dedi ki, Allah Teala başka bir yerde de her kavim için bir hidayet edici vardır. Ra'd Suresi 7. ayetinde böyle buyurmuştur. Bu ayette de olduğu gibi hidayet ediciden kastedilen Allah Teala'nın yoluna çağıran davetçidir. Evet. Burada demek ki imanın tanımı mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, nüvvetinden önceki dönemine bakarsak El Emin sıfatıyla Biliniyor. Yani kendisinden yanlış bir fiil o dönemde de sadır olmuyor. Ve akıl sahibi, zeka sahibi kişi aklıyla demek ki imanın tanımını kendi belirleyemez. Böyle bir şey olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam el emin olarak o dönemdeki insanların en temizi olarak bunu aklıyla belirleyebilirdi. Bunun, bu konuda herkesin bir fikri olabilir yani. imanı tanımlama konusunda. imana herkes bir tanım yapabilir. Ama Allah Azze ve Celle kendisi tarafından yapılan tanımı e, istiyor kullarından. Yani bu şekilde imanı istiyor. B e, fırkaların mesela sonraki dönemlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, sonraki dönemlerde fırkaların iman tanımlarına bakarsanız çeşitlenmiştir. Çok çeşitlidir. Mesela e, Türkiye gibi topraklarda yaygın olan mürciye itikadı dilik maskesiyle maskelenmiş mürciî itikadında amelin imanla e, doğrudan bir bağı yoktur. Kişi İslam'ın amellerinden hiçbir şeyle amel etmese bile ben Müslümanım demek ve mümin olur derler. İmanı yerine getirmiştir. Amelleri imandan görmezler. Evet, bu da onların işte kendi felsefeleriyle ürettikleri iman tanımından kaynaklı. Yani imanı sadece e, dille tasdik etmeye hasredenler var. Sadece kalple onaylamaya tasdik e, tas, e, tahsis edenler var. Sadece bununla sınırlayanlar var. Ama amelleri imanın kapsamına katmak, kitap ve sünnetin e, delilleriyle gelen bir tanımdır. Yani iman nedir din kavli var ya, Allah azze ve celle bize amellerin imandan olduğunu öğretmeseydi, biz insanlar olarak iman deyince işte dille onaylamak, kalple onaylamak. Bundan ibaret derdik. İşte felsefeci kelamcıların tarif ettikleri gibi. Evet iman bu. inandım yani. Sana inandım. Tamam. Allah Azze ve Celle böyle bir imanı işte kabul etmiyor. Sen iman nedir bilmezdin diyor Resulüne. Ve imanın tanımının kendisi tarafından yüklenen manayla yapılmasını adeta emrediyor bu ayette Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle de kitabında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hakeza e, Vahye Gayrimet bu bile bu imanı bizlere açıklamıştır. Amel olmadan imanın olmayacağını bize ispatlamıştır. Bunu mesela şöyle düşünürsek yani insanların akıllarıyla tarif ettikleri imanda dedik ki amelin yeri yok. İman işi sadece dille onaylamak. Sana inandım demek. Kalbinin de işte bunda samimi olup olmaması meselesi. İbn-i Rahimullah'ın örneğini daha önce zikretmiştik. Bu meselenin daha anlaşılması için. Yani İslam'la gelen, vahiyle gelen iman tanımının amelle yüzde yüz alakalı olduğunu gösteren bir e, izah bu. Diyor ki İbn-i bir kimse işte bu cemaatin bulunduğu bir yere gelse ve işte yan tarafta yangın çıktı dese bu cemaatin hepsi de işte sen doğru sözlü birisin, sen güzel bir insansın, şöyle iyi bir insansın, biz sana inandık, biz senden asla yalan görmedik, sen ne diyorsan doğrudur. Bunları söylesek ama kılımızı kıpırdatmasak, nasıl kendimizi ateşten kurtaramıyorsak işte <gülüyor> Allah'a ve Resulüne iman ettim. İşte Allah'ın sıfatlarını kabul ettim. Resulullah'ın söylediği her şeyin hak olduğunu kabul ettim. Bunları onaylıyorum falan filan. Yani bunların hepsini dille söyledin. Hatta kalbinde de tasdik ettin. Ama bu sözlerin gereği olan amelleri uygulamadın. Bu da işte cehennem ateşinden kişiyi kurtarmaz diyor. Böyle e, yani kitap ve sünnette gelen o iman tanımının selefin üzerinde icma ettiği işte e, iman söz ve ameldir. Söz ise dilin sözü ve kalbin sözü. Amele gelince amel ağzaların ameli ve kalbin amelidir. Böyle e, tanımlamıştır selef ve bunda icma etmişlerdir. Çünkü Kur'an ve sünnet nasları buna davet eder. Dolayısıyla e, nifak kavramı da bu konuyla alakalı olarak devreye giriyor. Huzeyfe Radyalan'tan gelen rivayette ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam münafıklar hakkında sırdaşıydı. Yani kimlerin münafık olduğunu ismen Huzeyfe Radyalan söylemişti. Nifak'ın tanımını şöyle anlatıyor Huzeyfe Radyalan. İşte e, ikrar edip de amel etmemek. Kişinin bir şeyi ikrar edip de onaylayıp da amel etmemesi. Sözle amelin birbirini tutmaması yani bu şekildedir diyor. Şimdi insanlar iman edilmesi gereken şeyleri tasdikliyor sadece dille. Kalbi bilmiyoruz biz çünkü. Kalbi Allah hükmedecek. Eğer kalp tasdikliyorsa bu zaten azalara yansımak zorundadır. Yani azalan ameli bizim kalpte olan tasdiki bilmemizin bir yolu. İslam bu yüzden var bakın. İslam'a biz dünyada hükmediyoruz. İmana ise Allah Azze ve Celle ahirette hükmedecek. Yani bir kimse kalbinde olmadığı halde azalarında imanın geri olan amelleri yapabilir. Diliyle de iman ettiğini söyleyebilir. Ama kalbinde olmayabilir. Münafık dediğimiz böyle bir sınıf mesela. Kalbinde o iman yok. Ama zahirinde azalarıyla Müslümanların şeklinde. Müslümanların amellerini yapıyor. iman amellerini yapıyor. Ama kalbinde yok. Biz ona bu yüzden ne yapıyoruz? Zahiren Müslüman hükmü veriyoruz. Dünya hükmü bakımından böyle. Kalbe ise Allah Azze ve Celle hükmedecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın işte insan vücudunda bir et parçası vardır ki, o düzgün olursa kişinin amelleri de düzgün olur, ağzaların amelleri de düzgün olur. O bozuk olursa ağzaların amelleri de bozuk olur. O et parçası kalptir diyor. Başka bir hadiste İslam alenidir. Yani zahiren kişi ortaya koymak zorundadır. İman kalptedir, takva ise buradadır diyor, ciğerlerini gösteriyor. Yani iman kalptedir, yani onu sadece Allah biliyor. İşte takvayı da işte biz bilemeyiz. Ama İslam alemidir, kişi yani dünya hükmü bakımdan İslamı ortaya koymak zorunda. Zamanımızda böyle bir münafık ortaya çıktı, İslam sadece dilde kaldı, zahirde İslam yok. Yani zahirde İslami şekline girmiyor insan. Şeriatın hükümleriyle de amel etmiyor. Namaz yok, oruç yok, bir şey yok. Ama sadece dilinde ben Müslümanım diyor. Bu apayrı bir olay. Seleften pek çokları böyle diyenleri tekfir etmişlerdir. Yani amel cinsinden hiçbir şey ortaya koymayanlar kafirdir demişlerdir. Ehl-i Sünnet de şunda icma etmiştir. Ameller içerisinde yalnızca namazın terki küfürdür Yani asgarisi namazdır. Yani bir kimse namaz kılmazsa, o istediği kadar Müslümanım desin, onun Müslümanlık iddiası kabul edilmez. Demek ki burada e, Selef'in icma ettiği şekliyle, e, Abdullah bin Şakik, Allah'tan gelen rivayette, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı e, namazın terki hariç, diğer amellerin terkinden işte küfür görmezlerdi, kafir görmezlerdi diye. Bu icma e, sahabeye nispetle zaten gelen bir icma. Ama namazın terki bambaşka bir olay. Yani asgarisi namaz. Bu ne demek? Bak, la ilahe illallah sözü. İslam'a giriş sözü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü. İki şehadet kelimesi. Bu İslam'a giriş sözü. Dilin asgari şartı budur. Kalp, kalbe biz dünya dökmediyoruz, hikmetmiyoruz. Buna Allah azze ve celle hükmedecek ahirette. Ama... Zahirindeki azalan amelinden asgarisi ise namazdır. Namaz kılmayan bir kimsenin Müslüman olduğunu söylemek kimsenin hakkı değildir. Ne namaz kılmayan kişi söyleyebilir ne de başkası o kimsenin Müslüman olduğunu söyleyebilir. epis namaz kılmayanları tekfir etmiyoruz. Nasıl olacak? Bunları tekfir etmememiz namaz kılmanın terkinin küfür olmadığını göstermez. Namazın terki küfürdür. Kişiye hüccet ulaşmamıştır, yanlış bilgilendirilmiştir. Mesela işte e, alimlerin tevilleri sebebiyle işte namazın, terkini, küfür görmediler falan diye yaygın ilim ehli arasında bile iktiraf edilen bir şey. Ama sahabede böyle bir iktiraf yok. İsa bin Raviyya Rahimullah bu yüzden diyor ki sahabe ve tabi e, namazın, terkini, küfür olduğunda icma ettiler, ittifak ettiler. Sonrakiler ise tevletler ve iktiraf ettiler diyor. Biz Müslümanlar olarak o ilk döneme, selefin üzerinde olduğu şeye muhatabız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz şey üzerinde olanlar ancak kurtulur, diğerleri ateş fırkazıdır diyor. Allah Resulü ve ashabımın üzerinde olduğu şey namazın terkini küfür görmektir. Bu yüzden ki iman etmemiş olan münafıklar dahi namaz kılmak zorunda kalıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü bazılarının küfür fiili veya küfür sözü söylediklerini, şikayet ettiklerini de bu münafıklarda. Git onu öldür diyor. Sonra gönderdi adamı geri çeviriyor. Bir dakika diyor. O kelime-i söylüyor mu? Söylüyor ama ondan ne olur ki diyor. Yani onun söylediğinden ne olur? Yani o küfrü işledi. Namaz kılmıyor mu diyor. Kılıyor ama onun namazından ne olur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte ben bunları öldürmekten nehyolundum. Yani onlar dünyada canlarını korumak için Allah Resulü'nden, Müslümanlardan korumak için ne yapıyorlardı? Kelime-i şehadetini söylüyorlar ve bununla kalmıyor. Namazla kılmak zorunda kalıyorlardı. İman etmedikleri halde. Bunların kalpleri bozuk olduğu için, hem hani dedik ya vücutta bir et parçası vardır hadisinde geçtiği üzere. Münafıklar zahiren İslam Amelleriyle amel ediyorlar ama mutlaka açık veriyorlar ya sözleriyle ya fiilleriyle. Hangi zamanda İslam hükümlerinin uygulandığı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında dahi münafıklar kendilerini ne yaptılar? Gizleyemediler değil mi? Kalpleri bozuk olduğu için azalarından, dillerinden, fiillerinden küfür olan söz ve eylemler zahir oldu. Ama buna rağmen İslam iddiasına iddia ettiler, e, bulundular. İşte tevbe ettiklerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onların bu zahir hallerine göre onlara davrandı. Zamanımızda ise e, Huzeyfe Radiyallahu şöyle söylüyor buharide gelen bir rivayet. İşte aslında nifak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanındaydı. Gizleniyorlardı o zaman. Şimdi nifaklarını açıktan ortaya koyuyorlar diyor. Zaman geçti geçti. E, neden böyle oldu? Vahiy kesildi önce. Önce vahiy kesildi. Vahiy kesildiği için münafıklar kendilerini biraz daha aleni hale getirdiler. Çünkü onların yanlış yaptıklarında hemen vahiyle uyarılacak bir durumları yok. Ama insanlardan da gizleyebilecekleri halleri var. İslam'la hüküm tamamen kaldırılınca ise, İslam hükümlerinin tamamen kaldırılmasından sonra ise artık daha bariz bir şekilde hem Müslümanlık iddia ediyorlar hem de küfür olan akide ve fiillerini İslam'a nispet ediyorlar. O hale geldi ki bugün biliyorsunuz hepiniz de şahit oluyorsunuz. Bidat davetçileri dediğimiz, şirk davetçileri dediğimiz hatipler, hoca kılımdaki insanlar İslam'ın e, tamamen reddettiği şeyleri İslam'ın unsuru gibi. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine iman etmeyi şirk olarak tanımlıyorlar mesela. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna iman etmeyi şirk ve küfür olarak tanımlıyorlar. Bu derece işte cehmilerin, söz sahibi olduğunu görüyoruz. İşte tasavuşçular biliyorsunuz Allah'a ortak koşmayı din ediniyorlar. Allah'ın gayrından yardım istemeyi, medet istemeyi dinin gereği olarak kabul ediyorlar. Bunu kabul etmeyenleri de ya kafir ya münkir olarak görüyorlar veya sapık olarak görüyorlar. Yani batıllar din ediniliyor. Yani burada Saymakla bitmez bu batıllara, e, aslımızdaki batıllara örnek vermeye kalksak, hepiniz çayda oluyorsunuz bunlara zaten. İşte olay bu. Yani e, İslam'ın kılıcı kalkınca, devlet otoritesi kalkınca, bu sefer ne yaptılar? Herkes her bir yandan e, çorap söküğü gibi meydana fırlamaya başladı. Batıl bütün akideler İslam adına söylenir oldu. Mesela e, Sünnet İnkar'dan bazıları... E, Nebe Suresinin 33. ayetinde işte e, hurilerden ve cennetteki işte müminlere verilecek kadınlardan bahsedilen ifadelerde işte onların genç oluşları, taze oluşları, bu gibi ifadeleri bazı Sünnet inkarcıları tarif ediyorlar. İşte Kur'an'da böyle bir şey yok, e, kastedilen şu bu diyerek ayeti tarif ediyorlar. Bunlar Arapça bilenleri tarif ediyor, kelime oyunları yapıyorlar, tarif ediyorlar. Arapça bilmeyenler de daha saçma bir işlere girişiyorlar. Mesela inep kelimesinin çoğulu anaba diye geliyor orada. Anap inebin çoğuludur, üzüm demek, üzüm salkımları. İşte bu üzüm değildir. Buradaki inabedir diyor. Yahu inabe elifle <gülüyor> üzüm aynı ile, inep aynı ile hiç alakası yok. Yani hiç Arapçada bilmeden Kur'an tefsirine kalkanlar var böyle. Hidayet kelimesini hidayetle açıklamaya kalkıyor. Hidayet H ile, hadayık H ile. Bundan bile haberi yok yani. Tamamen meal üzerinden e, felsefe yaparak Kur'an açıklamaya çalışıyorlar ve diyor ki işte bütün mealler bunu yanlış tercüme etmiştir bu ayeti diyor. Buyurun yani. Böyle insanlar dahi işte din adına konuşuyor, Allah'ın kitabı hakkında konuşuyor. Bilmezler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an hakkında bu şekilde kendi görüşüyle söz söylemek küfürdür. Dilimiz de bu rivayet. Evet. bu Bunların hepsi işte iman tanımını bilmemekten kaynaklı. O da iman ettiğini iddia ediyor. Ama şöyle düşünüyor. Yani benim iman ettiğim Allah, benim iman ettiğim Kur'an, benim iman ettiğim peygamber, benim belirlediğim kalıplarda olmalı. Kendi belirleyebileceğini düşünüyor bu iman esaslarını. Bir tanesi çıkıyor, diyor ki işte e, benim peygamberim pis olan bir şeyi emredemez. İşte bu dağ kuyusundan abdest almayı emrettiği geçiyor hadiste diyor. Benim peygamberim böyle bir şey söylemez. Ben buna iman etmiyorum diyor. Yani bunun hevasına göre olacak peygamber. Ayakkabıyla namaz kılan bir peygamberi gururuna yediremiyor. İşte ayakkabıyla namaz mı olur diye Peygamber böyle bir şey söylemez diyor. Peygamberin ne söyleyeceğini, ne söylemeyeceğini de kendi aklıyla tayin ediyor. Tıpkı işte peygamber bu zamanda olsaydı sigaraya yasaklardı diyenler gibi. Kayba taş atmak hepsi bunlar. Kendi istediği, kendi aklında oluşturduğu şablona göre, işte Allah'a bu şablona göre iman ediyor. Resulüne bu şablona göre iman ediyor. İşte Kur'an'a da Böyle istediğini söyletmeye çalışıyorlar. Evet, Allah şerlerinden bu ümmeti korusun. Ve son ayet, Şura suresinden 53. ayet. Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Yani doğru yola hidayet edersin demişti ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfı olarak. Sen doğru yola hidayet edersin. Muhammed Aleyhisselatü özelliğinde özelliğinden e, teht edildiği, Tehdi, ve inneke le tehdi muhakkak ki sen hidayet edersin. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğru yolu gösterendir, hidayet edendir. Bu kalplere hidayet vermekten bahsetmiyoruz. Doğru yolu göstermek manasında. Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna hidayet edersin. Haberiniz olsun bütün işler Allah'a döner. Evet Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste Zuhru Suresi'ne başlayacağız. 7 ciltte başlayacağız aynı zamanda. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedenle ilahe illan tevahdekele şerikelek ve estağfurke ve tu bileyk. Ölümün